Bir Sosisten Çorba Her yıl güçlü bir krallık olan Red Lake'in kralı Francis, çevredeki 10 krallıktan tüm krallar ve asiller için bir kraliyet şölenine ev sahipliği yaparmış. Bu yıl şölene gelen prenseslerden biriyle oğlunun nişanlanmasını istemiş. Ama prens, kraliyet aşçısının kızına aşıkmış ve tüm dünyanın, onun ne kadar bilge ve zeki olduğunu görmesini istiyormuş. Marie, sana tekrar soruyorum. Benimle evlenir misin? Siz bir prenssiniz majesteleri ve sadece bir prensesle evlenmelisiniz. Hayır, mecbur değilim. Kendi ayakkabılarını bile on tane hizmetçinin yardımı olmadan giyemeyen bir kadınla evlenmeyi hayal bile edemiyorum. Bir krallığın böyle bir görkeme ihtiyacı yok. Krallığın bilge ve zeki bir kraliçeye ihtiyacı var. Prenseslerin hepsi burada ve kral sizin onlardan biriyle evlenmenizi istiyor. Bunun bir yolunu biliyorum. Mari peki ya sen bir sosis paketinden çorba ne demek biliyor musun? Bir sosis paketinden çorba yapmak, Danimarkalıların deyimiyle hiçbir şey ve her şey demektir prens. Bir sosis paketinden çorba yapmak imkansızdır. Bu yüzden birileri bir sosis paketinden çorba yaparken demek oluyor ki ya aşırı tepki ve çok fazla taleple ve çok mantıksız hareket ediyorlar. Başka bir deyişle sosis paketsiz bir çorba yapmayı başarıyorlarsa aynı zamanda gerçekten çok zor bir şey yapmayı başarmışlar veya imkansız bir şey gerçekleştirmişler anlamına geliyor. Kesinlikle öyle. O gece herkes kraliyet şöleni için toplanmışken kral konuşma yapmış. Bir konuşma yapmak istiyorum. Görüyorsunuz ki oğlum iyi bir insan. Devlet yönetiminde, silah şörlükte ve yasalarda usta ve yakışıklı bir prens olarak büyüdü. Artık bir gün Red Lake'in kraliçesi olacak bir prensesle evlenmesinin zamanı geldi. Söylediğiniz doğru. Söyle bize Red Lake'in prensi. Evleneceğin kişiyi seçerken nasıl karar vereceksin? Bence bir kraliçe tüm krallığın geleceğini temsil eder. Bu yüzden de o özgür, zeki ve düşünceli biri olmalı. Evet, katılıyoruz, evet, katılıyoruz. Evet, katılıyoruz. Evet, katılıyoruz. Bu yüzden eğer izin verirseniz atılmak isteyen hanımlar arasında küçük bir yarışma yapalım, öyle değil mi? Ben bir sosis paketinden çorba tarifi getiren ve onu pişiren bir kadınla evleneceğim. Bir kişi nasıl olur da sosis paketinden çorba yapar? Tadı berbat olacaktır. Ve muhtemelen sağlıksız olacak. Ve benim zavallı kızım nasıl çorba yapacak? O bir prenses. Ama eğer tek şart buysa o zaman yapalım. Biz prensesiz. Her şeyi yapabiliriz. Hadi, Hadi yapalım. yapalım. yapalım. Evet, evet yapalım. Hadi Hadi yapalım. yapalım. yapalım. Evet, evet yapalım. Yarışmaya üç prenses katılmaya karar vermiş. İlk prenses kocaman bir sosis paketi almış ve çorbanın tarifini bulmaları için yanına büyük bir manga, muhafız ve yardımcı alarak... Uzun ve geniş bir seyahate çıkmış. Bir gece kendini bir ormanda bulmuş. Muhafızlar onun için bir kamp inşa etmiş. Ama sabahın erken saatlerinde gülüşmelerle uyanmış. Pencereye doğru gitmiş. Çiçeklerin arasında dolaşan perileri görmüş. Sanki bir şeyler arıyor gibilermiş. Prenses paket sosisini almış ve onlara doğru gitmiş. Ah, Siz de kimsiniz? Burada ne yapıyorsunuz? Merhaba. Elindeki bir sosis paketi mi? Evet. Çok büyük. Daha büyüğünü hiç görmemiştik. Aradığımız şey tam da bu. Birkaç dakikalığına ödünç alabilir miyiz? Tabii ki. Periler gökyüzüne doğru uçmuşlar. Sosisin etrafını güneş ışığıyla sarmışlar ve yapraklar ve çiçeklerden üzerine bir çiğ damlası banyosu yaratmışlar. Daha sonra... Geri gelip prensese paketi vermişler. Çok teşekkür ederim prenses. Ee, bana bir konuda yardım edebilir misiniz? Aa, tabii nedir? Bir sosis paketinden çorbanın tarifini arıyorum. Onu zaten yaptık prenses. Bir sosis paketinden çorba yaptık. Başka türlü nasıl yapacağız bilmiyoruz. Ama bence bunu seveceksiniz. İlk prenses paketle birlikte prensin yanına dönmüş. Bana bir paket sosisle nasıl çorba pişirdiklerini söylemediler ama bana bunu verdiler. Menekşeye alerjim var. Üzgünüm. <gülüyor> Galiba sıradaki yarışmacının denenmesinin zamanı geldi. Böylece sıra ikinci prensese gelmiş. Tavsiye için Bilge Büyükannesi'ne gitmiş. Bir sosis paketinden çorba öyle mi? Bunu yapmak için bilgeliğini konuşturmalı, hayal gücüyle doldurmalı ve bir şairin kalbiyle sunmalısın. Hmm. Bilgelik kullanmak, hayal gücüyle doldurmak ve bir şairin kalbiyle sunmak. Tamam, ben bir prensesim. Bunu yapabilir. Prenses büyükannesinin ona ne dediğini tam olarak anlamamış. Krallıktaki tüm bilginleri, ressamları ve şairleri bir araya toplamış ve prensin yanına gitmiş. Majesteleri, bir paket sosisten bir çorba hazırlamanın sırrını buldum. Gerçekten mi? Bir paket sosisten çorba pişirmek için bilgiliyi toplamak. Hayal gücüyle doldurmak ve bir şairin kalbiyle sunmak gerekir. İşte size bilgelik için krallığımın tüm bilginleri. Hayal gücü için ressamlar ve anlatmak için şairler. Ee, prenses, yarışma sizin içindi. Krallığınızdaki bilgeler ressamlar ve şairler için değil. Ama majesteleri, ben bir prensesim. Ve bir prenses hiçbir şeyi asla kendi başına yapmaz. Efendimiz, bence sıra üçüncü yarışmacıda. Böylece üçüncü prenses şansını denemeye karar vermiş. Krallıktan çok uzaklara seyahat etmiş. Bir gün bir köye gelmiş ve iki çocuğun birbirleriyle kavga ederken seslerini duymuş. Onu almak için ilk sıra bende. İlk ben gördüm. Hayır, ilk ben gördüm. İlk ben tutacağım. Kimin gördüğünün ne önemi var ki? İçeri gidin ve bu küçük köpekçiye bir kase süt getirin. Bir paket sosisten çorba yapmayı bırakın. Ah! Bir paket sosisten çorba. Affedersiniz bayan. Evet... Bana acaba bir paket sosisten çorba yapmanın tarifini verebilir misiniz? Tarif mi? Evet. Ben bir prensesim. Ve eğer tarifi verirseniz sizi cömertçe ödüllendiririm. Lütfen. Bir sosis paketinden çorba yapmak diye bir şey yoktur. Ama siz az önce... Bir sosis paketinden çorba yapmak animarkalıların deyimiyle ya aptal, mantıksız olmak ya da imkansız bir şey başarmak anlamına gelir. Ah! O zaman sosis paketinden pişirilmiş çorba diye bir şey yok mu? Doğru majesteleri. Ah! Prenses saraya dönmüş ve her şeyi anlatmış. Ve sizin de gördüğünüz gibi majesteleri, bir sosis paketinden çorba yapmak diye bir şey yok. Bu çok zalimce. Kızlarımızı bir hiç uğruna bu kadar uğraştırdınız. Bizim kıymetli prenseslerimize böyle davranmaya nasıl cüret edersiniz? Zavallı kızım size tarif getirmek için tüm krallığı dolaştı. Evet, yüzlerce hizmetçiyle birlikte... Sadece yüz hizmetçiyle, zavallı kızım ve hepsi bir hiç uğruna. Bu hakaretin intikamını almak istiyoruz. Bu savaş demektir, evet. Evet, bu savaş demektir. Bu savaş demektir, evet bu savaş, evet, bu savaş, bu savaş demektir. demektir. Bu savaş demektir, evet bu savaş demektir. Bekleyin majesteleri, sosis paketlerinden yapılmış çorba diye bir şey var. Gerçekten mi? Göster bize. Ve biz tadına bakana kadar buna inanmayacağız. Pekala majesteleri, içeri getirin. Teşekkür ederim. Bu özel çorbanın üç tane malzemesi var. İlk olarak suya alıyoruz ve iyice kaynatıyoruz. Sonra sosis paketlerini içine koyuyoruz. Tabii ki bu çorbanın en önemli malzemesi. Ve sonra üçüncü ve son özel bir şey gerekiyor. Nedir o? Bu tarifin herkesçe bilinmemesinin sebebi de zaten bu. Nedir o? Üç kraliyet tacının erimiş altını. Ne? Evet. Bu özel çorba kesinlikle onsuz hazırlanamaz. Bunu tatmak istemiyor musunuz majestelerim? Şimdi krallar ve kraliçeler çok endişelenmiş. Bir kralın tacını terk etmesi çok utanç verici bir durumdur. Ama öte yandan böyle bir çormanın olmadığını kanıtlamak isteyenler de onlarmış. Ve onu tatmak istemişlerdi. Aniden krallardan birinin aklına bir fikir gelmiş. Ayağa kalkmış ve orada bulunanlara bir şeyler söylemiş. Ee, şimdi bu çorbayı tatmak misafirlerimizin onurunu kıracaktır. Asil majesteleri, Redley kralı ve bizim saygıdeğer kraliyetimiz buna asla izin vermez. Bu yüzden bu çorbanın varlığına inanıyoruz ve eminiz ki lezzetli olacaktır. Ama tadına bakmak istemiyoruz. Bu yüzden pişirmenize gerek yok. Evet tadına bakmak istemiyoruz. Evet tadına bakmak istemiyoruz. Peki o zaman. Bence adil olan şu ki sonunda bize bu bir sosis paketinden yapılan çorbayı getirebilmeyi başaran bu kadın yarışmanın kazananı olarak ilan edilmeyi hak ediyor. Evet katılıyoruz. Evet, Katılıyor. evet katılıyoruz. Hanımefendi oğlum Red Lake ile evlenmeyi kabul eder misiniz? Kabul ediyorum majesteleri. Böylece Marie, zekasını dört kralın ölümcül bir savaşa girmesini engellemek için kullanmış. Krallıkları bir sosis paketinden çorba yapmaktan kurtarmış. O ve prens evlenmişler ve krallıklarını bilgelik ve sevgiyle yönetmişler.